Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ala alihi ve sahbihi ecba'in. Dedik ki Kur'an-ı Kerim'in kıssaları anlatmasında bir takdim tehir üslubu vardır ki bu üslup gerçekten o kıssalara da ayrı bir özellik veriyor ve başta surenin başında yer alması gereken soru olan yedinci ayeti kerimedeki Estaizu billah لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين andolsun Yusufta ve kardeşleri hakkında soru soranlar için pek çok ayetler alametler, belgeler vardı, vardır diye ayetin aslında mana itibariyle mukaddem olduğunu fakat lafızda tehir edilmiş olduğunu gördüm. Ve kendi aralarında kardeşlerinin durum değerlendirmesi yaptıklarını, babalarının Yusuf'u ve Yusuf'un anne bir kardeşi olan adı Bünyamin veya Benyamin olduğu belirtilen, batı dillerine Benjamin diye geçmiştir, olan kardeşlerinin, babaları tarafından daha çok sevildiğini, oysa kendisi güçlü, kuvvetli kendileri kardeşler ve el birlik iken, babalarının kendilerini daha az sevmesi dolayısıyla bir yanlışlık içerisinde olduğunu, bundan dolayı Yusuf Aleyhisselam için bir plan hazırladıklarını görüyoruz. Ve dediler ki, diyorlar ki, 9. ayet-i kerimede belirtildiği üzere Yusuf'u ya öldürün, yahut da Uzak bir yere atın. Böylelikle babanızın yüzü sadece sizi görsün. Yani yalnız babanız size yalnız teveccüh etsin. Babanız bütün teveccühünü, bütün ilgisini, bütün sevgisini, bütün alakasını sadece size göstersin. Çoğunluğu onlara, azınlığı size kalmasın. Siz sayıca çoksunuz, daha çoksunuz. Onlar iki kardeştirler, iki kardeştirler fakat o ikisini bizden daha çok seviyor. O halde Yusuf'u bir kenara atarsak artık dünyanın zaten küçüktür. Şu anda asıl bizi ilgilendiren o değil, babamızın ilgisi tamamıyla bize yönelmiş olacak derler. Bundan sonra da ve tekûnû min ba'dî kavmen sâlihîn yapacakları işin bir vebal olduğunun farkındaydılar. Bir cinayet olduğunun ifade yerindeyse farkındaydılar. Ve böylelikle de ondan sonra salih bir kavim olursunuz. Yapmış olduğunuz bu hatanızı düzeltirsiniz. Burada bizim şeriatımızda caiz olmayan bir iş var. Esasen onların şeriatında da caiz değildir. Değildi. Ne tevbe ederim Niyetiyle günah işlenmez. Ben hele şu günahı işleyip sonradan tövbe ederim diye günah işlenmez. Bu günaha karşı cesareti artıran bir aldatmadır. Şeytanın ciddi bir aldatmasıdır. Nefsin ciddi bir aldatmasıdır. Ondan sonra da tövbe konusunda seni savsaklamaya iter. Arkasından başka günahlar da işletir. Veya belki de tövbe edecek fırsatın olmaz. Ona mühlet bulamazsın. Onun için sakın gelecekte tövbe ederim diyenler helak olmuşlardır demişlerdir eski alimler. Helekel <gülüyor> mutesevvifûn yani sevfe sevfe, gelecekte yaparım, gelecekte yaparım diyenler, iyiliği sürekli erteleyenler helak olmuşlardır. Ertelemecilik, insanı tembelliğe sürükleyen ve belki de ümmeti bu hale düşüren en önemli hastalıklardandır. Halbuki İslam bunu yasaklıyor, fiilen yasaklıyor. İslam'da her bir işin bir vakti vardır. Ve o vaktinde yapılması özellikle istenir. Bunun en bariz şekli de hac ibadetinde gözüküyor değil mi? Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? El-Haccu Arafa. Hac Arafat'ta vakfedir. Arafat'ta vakfaya yetiştin mi hacca yetişirsin. En nihayet bir gündür dünyanın adı gideceksin. Nereden gidersen git. O vakitte orada oldun mu hacca yetiştin. Olmadın mı olmaz. Bu esileyle bir hadis-i şerif hatırlatalım. Geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mina'da hutbe vereceği vakit. Ya Resulallah diyor. Uzaklardan geliyorum mi sırtında. Üzerinde vakfe yapmadık, hiçbir tepe bırakmadım. Devemi çok yordum, ben de çok yoruldum. Benim hacım oldu mu diyor. Sen diyor bizimle yatsı namazını kıldın mı diyor. Yetiştin mi diyor. Evet diyor yetiştim. Demek ki Arafat'ta da vakfeyi yetiştin diyor. Haccın olmuştur diyor. Bu kadar hassas bir mezhe. Sahabe-i kiram da işin farkındaydı. Ve 9. günü Arafat'ta, Zülhicce'nin 9. günü Arafat'ta vakfeyi yetiştin mi? Hacca yetişiyorsun. Yetişmedin mi? Yetişmiyorsun. Şimdi zaman noktasında Müslümanı bu kadar çok terbiye eden bir din, bu kadar hassas olan bir din, hiçbir şekilde müntesibinin, bu dine bağlı olan bir kimsenin İyiliği veya tövbeyi erteleyici olmasını kabul etmez. Onu anlayışla, ile karşılamaz. Eğer dikkat ederseniz burada da eğer nasıl olsa sonradan salih kimseler olsunuz demeselerdi öbürlerine bu işi işleme cesareti gelmezdi. Gelecekte tövbe ederim demek Kişide günaha karşı cesaret kazandırır, yüreklendirir. O olmaması gereken bir cesarettir. Cesaret dinimizde övlen bir şeydir. Ama hakta olursa, hak için cesaret olursa, mesela Cenab-ı Allah ne diyor? وَلَا يَخَافُونَ فِي اللّٰهِ لَوْمَ diyor Allah yolunda yapacakları bir iş olduğu zaman, kınayan kimsenin kınamasından korkmazlar. Ve amur ehleke bis salati bir aleha diyor. Aile halkına namazı emret. Efendim namaz kılmakta da sen de sabır sebat göster. Çünkü zorlukları var. Aynı şekilde la'mur bil'urfi ve'l'mur bil'ma'rufi ve enha anil münker vasbir ala ma asaba. İyiliğe varet kötülükten nehyet. Ve bundan dolayı başına gelecek musibetlere de sabret. Şecaat budur. Fakat öyle olur olmaz kahramanlıklar veya yersiz kahramanlıklar, İslam'ın istediği yani seni vebale itecek kahramanlık, kahramanlık değildir. O kahramanlık, mahmud bir kahramanlık, yani övülen bir kahramanlık, istenen, arzu edilen bir kahramanlık değildir. Kendi aralarında istişare ediyorlar istişare yanlış yerde bile yapılsa yani konusu yanlış bile olsa istişarenin faydası ve bereketi görülür. En azından onları daha büyük bir günahtan kurtardı burada istişare. Dedi ki: "Qala ta'ilun minhum la taqtulu Yusuf" Onlardan birisi dedi ki hayır Yusuf'u öldürmeyin. Evvela yapılmayacak olanı koydu. Bu olmayacak dedi. Ama وَاَلْقُوْهُ fi غَيَابَةِ الْجُبُ Onu kuyuya atınız. Fakat kuyuya atınız burada eksik oluyor. Gayabe kelimesinin manası verilmemiş oluyor be şudur, kuyunun el evvela burada kuyu Türkçe'de kuyu ama kuyu iki türlüdür. Bir kazınır örülmez etrafı imar edilmez sadece kazırsın orada bir menba su vardır ona cüb deniliyor. Eğer imar ederseniz Arapça'da ona bir deniliyor ama Türkçe'de biz ikisine de kuyu diyoruz. Kuyu diyoruz. Şimdi bu gibi menba kuyularda yani suyu kaynak olan kuyularda bazen suyun oyduğu fakat su bulunmayan su geçiyor. Kenarında yine kuru yer var. Oyuk bir yer oluyor. Böyle bir nasıl diyelim yarım tünel gibi veya tünel gibi bir oluşum oluyor. İşte gayabe odur. Kuyunun su almayan yerine atın. Su olan yerine atarsa çünkü temelli telef olacak. Kuyunun su olmayan yerine atın diye şimdilik öyle tercüme edelim. Çünkü Bey ne olduğunu anladık kısaca. Yeltegithu ba'du seyyara Böylelikle onu yolcuların bazıları gelip bulup alır. Buluntu olarak alır. Yeltegithu <gülüyor> <gülüyor> iltiqat lukata lakit daha doğrusu Buluntu çocuk demektir. Yani annesi, babası, sahibi, kimi kimsesi bilinmeyen vereşi olmayan, akil bali olmayan daha doğrusu çocuğa lakit deniliyor. Yani buluntu çocuk. Lukata da buluntu mal demektir Arapçada. Bunlar hukuki terimlerdir. Kitapta, sünnette, hadiste, fıkıhta çok geçen kelimelerdir ilgili bahislerde. İşte burada yeltegidhu kelimesini şunun için izah ediyorum. Bir de İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'i ne kadar iyi incelediklerine bir örnek olmak için söylüyorum. İslam alimleri bu yeltegidhu kelimesinden hareketle Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman henüz bali olmamış küçük bir çocuktu demişlerdir. Çünkü lakit sahibi bilinmeyen sabi, küçük çocuk demektir. Bu kelimeden fiil olarak kullanılan yel tekitu, onu alacak. E Türkçe'de biz sadece alacak diyoruz. Onun için tercüme Kur'an'ın yerini tutmaz. Yansıtamıyor. Çünkü. Bu tercümeden nasıl bu Yusuf aleyhisselamın çocuk yaşta kuyuya atılmış olduğunu kuyunun böyle bir yerine atılmış olduğunu nasıl çıkartacağız? Ancak böyle geniş geniş açıklayarak söylenirse anlaşılır. İn kuntum failin. Eğer yaparsanız yapacaksanız. Eğer yapacaksanız böyle yapınız. Anlaşıldığı kadarıyla böyle diyen kişi evvela şefkat ve merhameti Allah'tan haşyeti daha ön plana çıkan birisi bir kardeşleri ikincisi bunun neticesinde onları önlemek istiyor da olabilirdi onlarla böyle bir komploda aynı kanaatte değildi ama karşı çıkacak gücü de kendisinde bulamamış ve hiç olmasa bunu tahfif edelim demiş buradan da Allahu Alem şu anlaşılabilir eğer bir yerde bir münker işlenecekse siz o münkeri tamamen önleyemiyorsanız hafifletmenin yollarını arayınız. Çünkü o münkerin daha yüksek hali daha çok zarar verir Müslümanlara ve insanlara. Onu hafifletmeye çalışırsanız zararı daha hafif olur. Belki de bu vesileyle tamamen engelleyebilirsiniz. Engelleyebilirsiniz. Farazan yakınlarınızın, ailenizin, çevrenizin bir düğünü olacak. Düğün icabında kadın, kız, içki falan hepsi var. Olabilecek. Siz en azından içki olmasın. En azından kadın erkek ayrı olsun. Varsın çalgı çulgu olsun. Diye yapabilirseniz katılırsınız, katılmazsınız. O sizin tercihiniz ayrı bir hadisedir o. Şartlarımıza göre. Aslı olan yine katılmamanızdır. Münker olduğu sürece. Fakat münkeri tahfif etmek Münkerin tamamen adeta haşa Allah'a meydanı kurulcasına ve o münkeri uyaran kimse bulunmayacak bir vaziyettense, Allah'ın gazabı daha fazla çekilmesindense Allah'ın gazabının hafifletilmesinin bir yoludur. Burada da buna örnek vardır, bunu örnek olarak görebiliriz. Bundan sonraki 11. ayet-i kerimeden artık hazırladıkları komployu adım adım uygulamaya koyduklarını görüyoruz. Dediler ki diyor, "Kalu ya abana. Ma leke la ta'amanna ala Yusuf ve inna lahu lanaasihun." Şimdi "Ey babamız" dediler. "Neden Yusuf hususunda bize güvenmiyorsun. Niye güvenip de onu bize teslim etmiyorsun? Halbuki biz onun faydasına olacak işler yapacağız. Faydasına olacak şeyler söyleyeceğiz. Burada te kelimesinde bizim kıraatimizde tecvitte işman dediğimiz bir şey var. E, kural var uygulanır. Şöyle kısaca uygulamaya çalışayım diye hafif böyle dudak ileriye doğru bükülerek şey edilir. Bu ne zaman söylenir? Çocuk babasına nazlanarak samimiyetle bir şey söylemek istediği zaman bu hareketini yapıyor. Niye bana böyle yapıyorsun falan gibi. Bu da onun gibi. Malekelatımın Yusuf. Yani bu ne demek? Kur'an okuyan Okuduğu Kur'an'ın, ayetin kendisine telkin etmesi mevzu olan hal ile hallenecek. Kur'an'ı yani yaşayarak okuyacağız. Gazap ayetini korkarak okuyacağız. Ümit bahşeden ayeti, Ümit ederek, Allah'tan o nimeti niyaz ederek, dileyerek ve içimiz sürur ile, gark olarak okuyacağız. Bunlarla dikkat edeceğiz. Yani Kur'an okurken, Kur'an ile hallenmek. Bu önemlidir. Mesela kafirlerin söyledikleri sözler. Mesela, ve الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ Bu ayeti yüksek sesle okuyamayız. Daha doğrusu okumamak gerekiyor. Okuma adabına aykırıdır. Bu, Alçak sesle okunur. Normal okuduğunuz ses neyse onu alçak sesle okuyacaksınız. Cevabı daha yüksek sesle okunur. Tonla okunur daha doğrusu. Ton yükseltilerek okunur. Bu ne ifade eder? Bu Kur'an'ın haliyle hallederek Kur'an okumayı ifade eder. İşte burada Yusuf'un kardeşlerinin Babalarına söyledikleri sözü, söyledikleri bu sözü takındıkları hali hatırlamış olacağız. Bu neyi ifade eder? Uyanık bir kalple, uyanık bir şuurla Kur'an okumanın ifadesidir bu. Kur'an'ı bu şekilde uyanık bir kalple, uyanık bir şuurla okuduğumuz zaman Kur'an'ın bize sağlayacağı feyz bereket, daha fazla olacaktır. Bu vesileyle de buna da kısaca temas etmiş olalım. Biz ona nasihat edicileriz. Onun iyiliğini istiyoruz. Samimiyetle onun faydasına olacak işleri telkin edeceğiz diyor. Ersilhüme anâ gaden. O halde yarın onu bizimle beraber bir gönder. Yer ta'vaya at. Yesin eğlensin. Oynasın. Ve inna lehu hafizun Senin... Onun hakkında bize güvenme işinin sebebini de izale ediyoruz böylelikle. Biz onu koruyacağız. Kesinlikle biz onun koruyucuları olacağız diyorlar. Hiç merak etme diyorlar. Babalarını bu şekilde rahatlıyorlar. Rahatlatıyorlar. Kendisi ne diyor? "Kale, inni en antehabu bihi." ve akhaf an ya'kulehu dhibu wa antum anhu gafilun. diyorlar ya biz onu koruyacağız o da diyor ki inni ile yahzununi an bih. Bir defa onu yanımdan alıp götürmeniz bile beni üzer. Onu benden kısa bir süreliğine bile ayrılmanız, ayırmanız, kısa süreliğine bile benden uzaklaşması beni üzer ve kurdun onu yiyeceğinden de korkuyorum kurt onu yer diye de korkuyorum ve antum anhu gafilun siz oyununuza eğlencenize dalmışken gaflete düşmüşken kurdun gelip onu yiyeceğinden korkarım diyorsun qanulain akalahu dhi'b ve nahnu usbe inna idzal lhasirun Dediler ki biz güçlü kuvvetli bir topluluk iken kurt onu yerse buna rağmen onu kurt yerse şüphesiz ki biz hüsrana uğrayanlarız. Yani onun kadro kıymetini bilmemiş, değerini bilmemiş, takdir etmemiş, onu gerektiği gibi korumamış oluruz. Böylelikle bizim hakkımız da ziyan olur. Biz ziyan etmiş oluruz. Flem ma zahbuh ve ajmaw an yjglou fi el Demek ki nihai kararlarını yine ittifakla vermemişlerdi. İttifakları ertesi günü gerçekleşiyor Allahu Alem. Öyle anlaşılıyor. Diyor ki, Flem ma zahbuh Onu alıp gittikleri zaman. Ve ecme'u artık kararlaştırdılar diyor. İcma ile karar aldılar. İttifakla karar aldılar. En yeca'lû fî gayâbetil Onu kuyunun az önce açıkladığımız şekilde su bulunmayan o açılmış oyuk kısmına e, atmayı bırakmayı ittif bırakmak üzere ittifak ettiklerinde ne yaptılar? وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّ اَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar bu kararlarını verdikleri zaman ve kuyuya attıklarında onu söylememiş ayet biz ekliyoruz. Anlaşılıyor çünkü. Biz de kendisine şunu vahyettik. Onların bu işlerini kendilerine bildireceksin, anlatacaksın diye vahyettik. Bunu vahyettiğimizde onlar farkında değillerdi. Bu elbette ki Yusuf aleyhisselama o acıklı halinde verilmiş büyük bir teselliydi. Sabretmesini sağlayan, Büyük bir teminat oldu bu. Küçük çocuk dahi olsa ona bu şekilde bir ilham veya bir vahiy hiç fark etmez. Gelmiştir ve Yusuf aleyhisselam böylelikle ne olmuştur? Rahatlamıştır. Bazı İslam alimleri, müfessirler buradaki ve evhayna ileyhi biz ona vahyettikteki zamirin Yakup aleyhisselama ait olduğunu söylerler. Der ki Cenab-ı Allah o zaman Yusuf Aleyhisselam peygamber değildi. Yakup Aleyhisselam'a vahyetti. Yakup Aleyhisselam'a şunu vahyettik ki sen kendi oğullarına bu yaptıklarını bildireceksin, söyleyeceksin. Ve hum la yeş'urun. Allahu Alem bu biraz zayıf bir manadır. Çünkü surenin geri kalan kısmında geleceği zaman göreceğimiz gibi Yusuf Aleyhisselam onlara yaptıklarını hatırlatıyor. Yakup Aleyhisselam'ın ayrıca onlara şey etmesine gerek yok. Bir de Yusuf abi, Aleyhisselam'a bu manada böyle bir teselli baştan verilmiş olsaydı... ...ileride geleceği gibi... ve hüzün. ...kederden gözlerine ak bir perde indi diye buyurulmazdı. allah Allahu Alem burada vahiy ister ilham suretinde olsun... ...ister bildiğimiz nebilere vahiy kabiliğinden olsun... İsterse de allah Teala'nın bir şekilde kalbine sebat vermesi suretinde olsun ne olursa olsun fark etmez. Yusuf Aleyhisselam işin böyle gitmeyeceğini aslında bu e, kuyuya atılışının ileride gerçekleşecek olan rüyasının bir neticesi olduğunu anlamış oldu. Çünkü böylelikle rüya adım adım tahakkuk yoluna giriyor. Tahakkuk yoluna giriyor evet kardeşlerini gördü ay ve güneş ve 11 yıldız gezegen kendisine secde ediyor babası da bunun gerçekleşeceği anlamında rüyasını tefsir etti böylelikle Yusuf aleyhisselam o rüyanın neticesine rüyada gösterilen neticeye adım adım ilerlemekte olduğunu bu ilham ile bu vahiy ile ne yapmış oldu hissetmiş oldu veya ona anlatılmış oldu. Ondan sonra ne oldu? Yusuf Aleyhisselam'ı attılar kuyuya demek ki. Öyle anlaşılıyor haline. Kardeşleri babalarına döndüler. Ve cea'u ebâhum işe'en yebkû Akşam vakti ağlayarak babalarına geldiler. Niçin? Çünkü gecenin karanlığı yüzdeki yalancı ifadeleri saklar göstermez. Gecenin karanlığından medet kundular. Başka türlü yüzlerindeki sahte ifadeyi ne yapamazlardı? Örtemezlerdi. Örtemezlerdi. Onun için Gece karanlığında sizden dilenen özürleri eskiden öyle demişler, özürden saymayın demişler. O özür samimi değildir. Bir şairin bir beyti var burada, diyor ki: İdeşte beket dümuun fi hududin, tabiyan man beka mimmen tabaka. Göz yaşları yanaklar da birbirine karışırsa yanaklar üzerinde. Kimin ağladığı ve kimin yalandan ağladığı, kimin sahiden ağladığı, kimin yalancıktan ağladığı açık açık belli olur diyorlar. Mazeret belirttiler bu karanlıkta, gece karanlığında dediler ki billah, "Kalu ya abana. Babamız. İnne dhahabna nastebik." Biz yarışmaya gittik. Gittik, yarıştık. Koşu yarışacağız. Yarışı yaptık. Ve tereknâ Yusuf'a inda meta'ina. Ve Yusuf'u eşyamızın yanında bıraktık. Fe ekele hüzzib. Ama kurt geldi, onu yedi. Şimdi bazı müfessirler derler ki efendim kardeşleri Kurdun insanı yediğini bilmiyorlardı. Yakup Aleyhisselam'ın e, söylemesi üzerine gelip ona böyle söylediler. Olabilir ama allah Alem biraz uzak bir ihtimal gibi geliyor bana. Fakat bu neye delildir? Eğer kurdun yediğini biliyorlarsa önceden babalarına Yusuf'u kaybetmeleri noktasında nasıl bir mazeret söyleyeceklerini tespit edememişlerdi veya ittifak etmemişlerdi. Nihayet babalarının da kurdun onu yiyeceğinden korkarım dediğinden kabul edilebilir bir mazeret olacağını gördüler. Akılları kesti ve onun için böyle dediler. Ve kurdun çok olduğu bir yer olma ihtimali de var orasının. Ondan sonra diyorlar ki, biliyorlar durumu. وَمَا أَنْتَ <صَادِقِينَ> Aslında biz doğru söylüyoruz ama doğru söylüyor olsak dahi yine desem bize inanmıyorsun diyorlar. Ama biz doğru söylüyoruz ne yapalım diyorlar yani ispat edecek bir şey yok. Burada tabi İslam alimleri, müfessirler, geniş tefsir yazanlar e, nesteb-i kufilinden hareketle kumar mevzu bahis olmayan yarışların, meşru yarışların yapılabileceği, yapılmasının caiz olduğu, hatta eğer kişide kahramanlık duygularını, savaş eğitimini geliştirecek türdense bunun tergib edilmiş yani teşvik edilmiş yarış türlerinden olduğunu da söylerler. Söylemekte haklıdırlar. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim aslında e, hedefi, ilk belirgin hedef bir ayetten veya ayet grubundan belli bir veya birkaç şey olsa bile bununla birlikte cümlelerinde, kelimelerinde, bağlamında pek çok meseleye de işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla bu manada böyle bir, efendime söyleyeyim burada nestebikunun ne alakası var diye kimse diyemez. Yani böyle yarışla alakalı hüküm çıkarmak da nereden çıktı denilemez. Çıkar. Burada var. Ve câ'u alâ kamîsihi bidemin kezib Ve gömleği üzerinde yalancıktan bir kan getirdiler. Gerçek olmayan bir kana bulamış oldukları gömleğini getirdiler. Yakup Aleyhisselam diyor ki: "Kale bel sowlat lakum amra". Hayır, durum dediğiniz gibi değil dedi. Sizin nefisleriniz bir işi size güzel gösterdi ve siz de onu yaptınız yani. Fesabrun cemil, bana güzel bir şekilde sabretmek düşer. Artık ben güzel bir şekilde sabredeceğim. Vellâhul musta'ânu alâ mâ tasifun. Sizin bu anlattığınız hale Allah'tan yardım isterim. Yardımı istenecek olan Allah'tır. Bu musibeti bir tasavvur edelim. Bir kardeş kardeşleri tarafından öldürülüyor veya kaybediliyor. Ve ikisinin de babası olan kişi. Kardeşlerini cezalandırsın mı? Affetsin mi? Cezalandırırsa onları da kaybedecek bir şekilde veya onlara zarar gelecek. Cezalandırmazsa o cezanın insana vereceği cüz'i de olsa bir rahatlıktan mahrum kalacak. Cezalandırırsa ayrı bir acı ortaya çıkacak. Ve bundan da önemlisi bir kardeş kaybolmuş. Elinden gitmiş. Bu durumu hakkıyla tasavvur edebileceğimizi ben zannetmiyorum. Zor bir iş. İyi tasavvur edemeyeceğimiz için buradaki fesabrun cemil bana düşen güzel bir şekilde sabretmektir sözünün ne kadar muazzam bir anlam bir sabrın ifadesi olduğunu da anlamakta zorlanırız. Yani hadiseyi ne kadar tasavvur edebilirsek Yakup aleyhisselamın sabrının da büyüklüğünü o kadar idrak ederiz. Allahu الْمُسْتَعَانُ ala ma tasifun. Sizin anlattığınız bu hale karşı kendisinden yardım talep edilecek tek bir kişi vardır. O da Allah'tır. Ben Allah'tan yardım dilerim. Evet Allah'ın vereceği sabır ve metanet olmadan böyle bir hale sabretmek mümkün değil. Onun için Cenab-ı Allah müminleri şöyle nitelendirir. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَجُونَ Onlar öyle müminlerdir ki onlara bir musibet gelip çatacak olursa muhakkak biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz derler. Yani biz O'nun mülküyüz, O mülkünde tasarruf ediyor. iki bundan... Dolayı çektiğimiz sıkıntı ve ızdırap her neyse onun malumudur ve onun tarafından bilinmektedir. Biz ona döneceğiz, onun karşılığını ondan alacağız yani. Boşa gitmiyor. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Sabrımızın bile bir değeri vardır. Sabır manevi bir haldir. Bunun endazeyle ölçülebilir bir tarafı yok. Kilosu gramı yok. Metresi vesairesi yok. Bunu ancak onu ihsan eden alemlerin Rabbi keşfiyetini bilir ve ancak o onun mükafatını verir. Onun için Cenab-ı Allah ve hadis-i şerifte birçok amellerin sevabı en azından maddi olarak, katları olarak, sayısal olarak zikredilmiş. Ama ama Gerçek mahiyetteki bir sabrın hesabı, ecri, mükafatı sınırsız olarak tespit edilmiş. İnnemâ yuveffes sâbirûne ecrahum bi gayri hesab diyor Cenab-ı Allah. Sabredenlere ecirleri ancak hesapsız verilir. Orada 20 kat, 25 kat, yüz kat, yedi yani yüz kat yok. <gülüyor> hesapsız. Allah Allah. Sabır öyle bir şeydir. Ya ne oldu bugün bu telefonlarımızda? <gülüyor> ya kusura bakmayın dikkatimizi ister istemez dağıtıyor. Fı <gülüyor> sabrun cemil, vallahu muştanu alamat asifut. Biz de sabredeceğiz. Başka çare yok. <gülüyor> Güzel sabredeceğiz. Yani hadi Kerim'e böyleyken bakın yine sabrede. görüyorsun. Onun için sabır gerçekten büyük bir hadise. Vallahu'l-mustaanu <gülüyor> tasifun. Allah sizin nakled, sizin söylediğiniz, anlata geldiğiniz bu hale karşı yardımı istenecek olandır. Allah'tan istenecek yardım Allah'tan başkasından istenemez. Biz iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in diyen bir ümmetiz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Değil mi? Namazımızın her bir rekatinde okuduğumuz her Fatiha'da bunu söylüyoruz. Allah'tan istenecek yardım başkasından istenmez. Kuldan istenecek yardım da Allah'tan istenmez. Tamam mı? Ben kimseden yardım istemiyorum. Ayağıyla haşa. Ya Rabbi bana bir bardak su ver. Tövbe estağfurullah. Böyle şey olmaz. Allah'tan istenecek yardım Allah'tan istenir. Kuldan istenecek veya mahluktan istenecek şey de mahluktan istenir. Ters çevirirsen Allah'tan istenecek olanı kuldan istersen. Kuldan istenecek olanı Allah'tan istersen küfür olur. Küfür olur. Böyle bir musibete karşı kulun nasıl bir yardımı olabilir ki? Kul ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. O halde burada kuldan yardım istemeyeceksin. Allah'tan yardım istenecek. Yani avamdaki tabiriyle hatları karıştırmayacaksınız. Kimden ne istenecekse onu ondan isteyeceksiniz. Siz Bakkala gidip nalbur malzemesi alır mısınız? Nalburdan da efendim ben mücevherat alır mısınız? Her bir şeyi nereden almanız gerekiyorsa oraya gideceksiniz. Alacağınız yere göre. Fırıncıdan gidip efendim ben söyleyeyim ee, faraza ne bileyim şunu bunu istemezsiniz. Et almazsınız. Ha, et güzel. Et almazsınız. Kasaptan alırsınız onu. Yani Herkesi, her bir işi kim verebiliyorsa, kim size tebin edebiliyorsa ondan istersiniz. Yanlış kapı çalmak yok. Cenab-ı Allah da bunu diyor. فَاَتُ الْبُيُوتَ بِنْ اَبْوَابِهَا Evlere kapılarından gireceksiniz. Her bir işin münasip bir gerçekleştirilme yolu vardır. O yolu izlemesini bileceksiniz. Ve caat seyyaratu farselu Bu onların bilmediği bir hadise. Ne Yakup Aleyhisselam'ın bildiği bir şeyden bahsedilecek bu ayet-i kerimede ne de kardeşlerinin. Ve caat derken bir yolcu kafilesi geldi. Farselu variduhum su sakalarını, sucularını, su taşıyıcılarını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. "Kala ya Bushra, haza "Ey müjdeler olsun. İşte bir çocuk buldum." diyor. Demek ki böyle bir çocuğun bulunması onlar için çeşitli sebeplerden dolayı sevinmelerini gerektiriyordu. Muhtemelen sadece bir çocuk olduğundan dolayı sevinmedi Yusuf aleyhisselamın Cenab-ı Allah tarafından kendisine ihsan edilen o güzellik dolayısıyla muhtemelen çarpılmış müjdeler olsun diyor ve sevincini böyle izhar etmiş işte bir çocuk buldum Halbuki su onlar için yerine göre susamış bir kafile için daha önemlidir. Suyu bulamazlarsa ölecekler. Su yerine çocuk çıkıyor. İşte ümitlerin tükendiği bir yerde Cenab-ı Allah Yakup Aleyhisselam'ın sabrını Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtarılmasıyla evvela mükafatlandırıyor. Ama Yakup Aleyhisselam'ın daha haberi yok. Daha haberi yok. Mükafat başlıyor. Yusuf Aleyhisselam kıssasında üzerinde durulursa o kadar çok muhteşem ibretler var ki gerçekten. Neler yok ki? Orada ifade yerindeyse aile var. İnsanlık var. Göreceksiniz ileride insandaki hayır ve şerre karşı fıtri mücadele var. Şerre ilgi var. Şerre karşı zafer kazanmak var. Var da var. Bu surede en mahrem yanlarıyla, en bilinmeyen yönleriyle insanlık var, İnsanlık var ve seçkin insanların ...Allah tarafından ne kadar büyük lütuflara mazhar kılındıkları var ki bunlar yüce peygamberlerdir. Ve özellikle burada şunu da görüyoruz. Ümitsizliğe kapılmak yok. Yusuf aleyhisselam gibi... Kardeşleriniz tarafından en yakınlarınız, en sevdikleriniz tarafından ihadete bile uğramış olsanız ve görünürde hiçbir esbab kurtuluşunuz için kalmamış dahi olsa o halde bile Allah'tan ümit kesmek yok. Bir şairimiz çekin diyor kovaları belki Yusuf çıkar diyor. Ümit budur işte ve bu allah Teala'nın yanında hiç zor değil bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz biliyorsunuz bunlara. diyor ki innellaha leyyueydu hazeddine birraculil facir şüphesiz Allah bu dini günahkar bir kimseyle dahi destekler murad etti mi bunu yapmaya kadirdir. Facir Allah'ın dinini tahrip etmek ister. Allahü Teala onu dininin takviyesine sebep eder. Buyurun. Firavun'un hile ve tuzakları adam öldürmesi o kadar boşa çıktı ki Firavun mülkünü izale eden Musa Aleyhisselam'ı kendisi büyüttü. Allah'ın tedbiri budur. Allah'ın takdiri böyledir işte. Kardeşler Kıskanıyorlar. Allahü Teala'nın Yusuf Aleyhisselam'a verdiği bu üstünlüğü, ondan sonra bu üstünlüğü zamanı gelince tıpış tıpış itiraf ediyorlar. İtiraf ediyorlar ve Kur'an-ı Kerim'in rüyasının gösterdiği şekilde onun önünde secdeye kapanıyorlar. Bu budur. Allah'ın takdiri onun için ümitsizlik yok. Ümitsiz olmak yok. Gelecek adına ümitli olmamızı gerektiren o kadar çok sebep var ki işte bu kıssanın bu hali bile bunlardan birisidir. Ve eser ruhu bir dağ ve onu bir mal olarak sakladılar, bir mal gibi sakladılar. Kim kardeşleri demediler bu bizim kardeşimizdir. Çünkü ayıplayacaklardı onları kardeşinizi nasıl köle diye satarsınız bize? Bunu bir mal gibi diyor, sakladılar gerçek hüviyetini, kendileriyle olan gerçek yakınlıklarını sakladılar ve bir mal gibi takdim ettiler. Vallahu alimun bima ya'malun ve Allah onların yaptıklarını çok iyi bilendir. Ondan sonra ve şarahu bi <tiği> thaman baghsin darahim mabduda ve onu değersiz bir fiyata, ucuz bir fiyata sayılı birkaç dirheme saydı, sattılar diyor. وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ Zaten onu satmak gibi bir rahmetleri yoktu. Şöyle de anlaşılabilir. Satın alanlar da onu satın almaya pek hevesli değillerdi veya öyle göründüler. Manasına da şey ediliyor. Tabi onlar açısından da işte bu Baktılar ki kardeşleri gidecek ya bu bizim kölemizdir falan deyince diye sahiplenince tamam o zaman bize satın deniliyor. Ve ucuz bir fiyata diyor sattılar diyor ve esasen onu pek almakta veya satmakta pek hevesli daha doğrusu yüksek bir fiyata satmak gibi bir niyetleri de yoktu diyor. Onun için ucuz bir fiyata satıverdiler böylelikle maksatları onu öldürmeden gerçekleşmiş oldu dediğimiz gibi burada kötü bir iş yapılacak olsa dahi istişarenin bir yerde insanlara fayda vereceğini de görmüş oluyoruz yani kötü işler yapmayın fakat istişareyi ihmal etmeyin demektir bu kötü işlerden elbette uzak kalmaya çalışacağız fakat istişare edilmesi gereken işlerde istişareyi de elimizden geldiğince ihmal etmeyeceğiz Kısa bir nefes alalım sonra devam ederiz inşallah.